Beyz zaman Sayit Nursi'nin ders ve irşadiyle hakikata ulaşan ve nur hizmetinde çok kıymetli ve yüksek hizmetleri sebkat eden kahraman ve halis bir talebenin üstadın mahiyetini tarif eden aynı hakikat bir ifadesidir. Bugün de Meleği Ala'nın arzda medarı süruru. Bugün de Sekeni Arzın Meleği Ala'da medar iftiharı. Bugün de Habibullah'ın medarı nazarı. Bugün de Müslümanlığın sert acı. Bugün de hak tariklerin şahı, bugün de hakikatların imamı. Hem bugün de mahbub-u hem bugün de allame-i asır. Hem bugün de zulmetin nuru, hem bütün günlerde serdar-ı hidayet, hem molla Said'in nursi, hem el fahrud devrani, husrev. Merhum Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur hakkındaki manzumesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ayetinin آyetinin veraset-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam cihetinde manai işari noktasında bu asırda o rahmeten lil âleminin bir aynesi ve hakikatı Kur'âniyenin bir hakiki tefsiri olan Risale-i Nur o külli rahmetin bir cilvesi, bir numunesi olmasından hakikatı Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam bir kısım evsafı manai mecazi ile cüz'î bir varisine verilebilir diye bu parlak kasideye ilişmedim. yalnız hakikati Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam ailesinin farkına işareten bazı kelimeler ilave edildi. Said Nursi Huzur bulur bugün seninle âlem ey bu asırda rahmeti âlem Risale-i Nur sürür bulur bugün seninle Adem ey bir rahmeti âlem Risale-i Nur Bu hasta gönüller çoktan perişan Varsa sende eğer lokmandan nişan bir şifasun gel ey mahbub-u zîşan ey cilve-i rahmeti âlem risale-i nur Gelmez mi sonu bu uzun hecenin geçmez mi gamı bu yaslı gecenin zarı arttı sabrı bitti nice'nin ey cilve-i rahmeti âlem risale-i nur Fahri âlem arştan bu yere indi şahı velayet gelip düldüre bindi Zülfikara bugün artık nur dendi. Ey bu zamanda rahmeti alem risale-i nur. Dertlere derman'sın, mahbubu cansın, hem Camiül Esma vel Kur'an'sın, hem de nuru hak'tan bize ihsansın. Ey bir rahmeti alem risale-i nur. Bu alemde madde değil bir özsün, her zerreden bakan bütün bir gölsün, kainatı hayran eden bütün bir yüzsün. Ey misali rahmeti alem risale-i nur. Çünkü sensin bu asırda rahmeten lil aleminin cilvesi. Çünkü sensin şimdi şefiiülmüznibinin varisi. Aisna yağıya sel müstaîsin bir duası. Ey şuley rahmeti alem risale-i nur. Şifa bulsun şimdi biraz yaramız, revaç bulsun geçmez olan paramız. Saç nurunu aka dönsün karamız. Ey ziya-i rahmeti alem risale-i nur. Meylimiz yok yalancı bir dünyaya, son verdik biz bid'alara riyaya, kapılmayız öyle kuru hülyaya, ey bir hakikat rahmeti alem risale-i nur. Yok bizde cemiyet kurma hülyası, yok başka bir yola gitme sevdası, olduk ancak nurun dertli şeydası, ey dertlilere rahmeti alem risale-i nur. Geçmişiz hep medihlerden senadan yüz çevirdik servetlerden gınadan nur isteriz geçmeden bu fenadan ey bu asırda rahmeti alem risale-i nur Aşıkların arşa çıkan feryadı ağlatıyor opak ruhlu ecdadı Allah için eyle bize imdadı ey muhtaçlara rahmeti alem risale-i nur Gökler saldı bela yer verdi bela Sarsı afakı bir acı vaveyla rahmet et aleme ey nuru mevla ey cilve-i rahmeti alem risale-i nur Bir yanda sel var bir yanda kana akar bu bela ateşi alemi yakar ağlayan bu beşer hep sana bakar ey numune-i rahmeti alem risale-i nur Çevrildi ateşle bu koca dünya bir cehennem gibi kaynadı derya Yetiş imdada ey şahı evliya ey bu zamanda rahmeti alem risale-i nur zındıkaya küfre karşı saldırdın gönüllerden kederleri kaldırdın bizi nurun deryasına daldırdın ey biçarelere rahmeti alem risale-i nur kaldıramaz sana asla kimse el bağlıyoruz bizler sana candan bel dünyalara sensin ümit ve emel Ey ziya-i rahmeti âlem risale-i nur sen ordu kurmazsın erle uşakla savaşmazsın öyle topla bıçakla nurunla şu asrı tutup kucakla ey şimdi rahmeti âlem risale-i nur bitsin de bu korkunç tufan-ı açılsın yepyeni bir devr-i mes'ud 18 bin âlem eylesin hep ît ey ehli kur'an'a rahmeti âlem risale nur Geliyor şu karşıdan gerçi bir zulmet fakat sensin bugün atay rahmet bojacaksın onu nurunla elbet ey bir rahmeti alem risale-i nur kızıl ejder yuvamıza girmesin zehirli eli yakamıza ermesin karşı durup nurun fırsat vermesin ey seyfi rahmeti alem risale-i nur üstümüzden dağılsın kızıl alev sönüp alem ayılsın bu zaferin haşre kadar anılsın ey Zülfikar rahmeti âlem risale-i nur. O soydandır nice canlar yakanlar, o soydandır evler barklar yıkanlar, o soydandır sana kinle bakanlar ey Hüceti rahmeti âlem risale-i nur. Masumların kanlarını içerler, Ebu Cehli Nemrutları geçerler, ölümlerden ölümleri seçerler. Ey şimdi bir rahmeti alem risale-i nur. Bir mikrop ki ciğerleri dişliyor, kanımızla kendisini besliyor, temiz yurdu telvis edip pisliyor. Ey bir eczahane-i rahmeti alem risale-i nur. Gazilerin, fatihlerin konağı, seyitlerin, serverlerin otağı, bu vatandır şehitlerin yatağı. Ey cilve-i rahmeti alem risale-i nur. O şehitlerin ala dönmüş kefeni miskler kokar güle benzer bedeni öper melekler de nurlu naşını ey cilve-i rahmeti alem risale-i nur Kur'an diyor ölmemiştir diridir her birisi Hakk'ın arslan eridir türbeleri yürekleri titretir ey aine-i rahmeti alem risale-i nur Armağansın çünkü asil millete düşmeyelim bir gün bile zillete Götür bizi şanlı büyük devlete ey misali rahmeti alem risale-i nur. Eyleyeler nurun ile hep savlet, zaferlerle şanlar bulur bu millet. Şarka garba ziya salsın bu devlet ey bizlere rahmeti alem risale-i nur. Nurdan kanadın hem sağlam kolun var, nurdan senin hakka giden yolun var. Kabul et bir kemter feyzi kulun var. Ey bu asırda rahmeti âlem risale-i nur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatüh. Üstadım efendim hazretleri. Oma ma erselnâke illâ rahmeten lilâlemîn ayetinin nurlarından nurun sayesinde alabildiğim bir zerreyi bu şekilde yazdım ve huzuru irfanınıza sundum. Kabulünü rica eder selamlarımızı sunar ve mübarek ellerinizden öperiz. Vicare talebeniz Hasan Feyzi rahmetullahi aleyhi ebeden daima. Merhum Hasan Feyzi nurlardan aldığı hakikat dersini nurlara işaret ederek güzel tanzim etmiş. Layıkaya girsin. Sayit Nursi. Güzel oku. Her zerrede coşkun birer mana var. Derdehline bu manada canlar sunan eda var. Vermek için parlaklığı ganlı gönül evine bir bak hele, her ciladan üstün olan cila var. Derin, güzel düşünce ile incelersen bunu sen, zayıflemiş ruhlar için dağlar gibi gıda var. Hem dilersen, tükenmeyen sermayeyi serveti, aç gözünü nurlara bak, işte sana tufan gibi gına var. Beni tanı, yürü kulum, yürü diye bizlere, her nefeste şefkat ile Rabbimizden nida var. Duymuş isen bu nidayı her zerrenin dilinden, müjde olsun artık sana cennet denen safa var. Uzaklara bakma, nurlara bak, yürü alem onun aynesi. Görmez misin, her yüzünde aynı renkte ziya var. Bir güneştir her zerrede cilve yapıp parlayan, bilmez misin sende dahi o edadan eda var. Eller açıp yürü bugün. Kana kana Risale-i Nur'dan ışık al. Aşka uyan, nura kanan her zerrede reha var. Hüner değil, dostu düşman, yarı ayar eylemek. Yadı biliş yapasın ki, ancak dostta vefa var. Hünerdir ki, yaprak atlas, toprak elmas olmalı. Çünkü bir bak, ne yaprakta, ne toprakta beka var. Kısa görüp denizleri damlalara çevirme, hakikatte her damlada gizli birer derya var. Damla iken aslın senin dağı taşı aşarsın, hem gökleri keşfedersin. Sen de ey nur böyle deha var. Bir noktayı bir cihan yap, o cihana hakim ol. Zira senin bir noktanda güneş kadar zeka var. Her zerre'nin kâbesidir kalbi yine kendine, dikkat eyle. Her birinde yine ancak hüda var. Sakın feyzi, sen gözünü hak yüzünden ayırma. Hakkı gören gerçeklere, hakkı kadar ata var. Denizli Kahramanı Merhum Hasan Teyzi Mektebifununda ve ulumu İslamiyede gayet müdakkik ve kıdemli muallimlerden Hasan Feyzi'nin bir şiiri. Hazretinize buradan ayrılık söylemiştim. Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak, yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm, çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye mecnuna haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid. Sararıp solsa gerek, kapanıp kabeyi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yağ dolacakmış bize yar. Ne büyük yare ki, kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan varını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin, abu hayatı bu çölün, onu dur etme ki her fert onare yan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerrede olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak bâb feyzinden ırak olmayı asla çekemem, dahi nezrim bu ki canım, sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nuru huda. bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır, yüzüne her ne kadar çekse hicab, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kabu ı kavseinden alıp dersimi bildim ki ayağın, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feizi i içareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda yine giryan olacak. Bir çare talebeniz Hasan Tezi